Merhaba Açık Dergi Programında Halk Takvimi Bölümünü dinliyorsunuz. Bugün 25 Mart. Ee, halk takvimine göre 24 Mart yani dün e, Koskavuran fırtınasıyla birlikte 50 günlük hamsin dönemini bitirdik. Buna daha önceki 40 günlük zemheriyi de ekleyince halk arasında sayılı 90 diye bilinen e, soğuk dönemi artık tamamlamış oluyoruz. Hazır söz etmişken kısacık Koskavuran fırtınasının adının nereden geldiğinden bahsedelim. Kos Farsça ceviz anlamına geliyor. Kavurmak ise burada kurutmak yakmak anlamında kullanılıyor. Koskavuran bu fırtınanın şiddetini ve çiçeklenmeye başlayan ceviz ağaçlarına verdiği zararı anlatmak için e, verilmiş bir isim. Bugünden itibaren artık doğa resmen uyanıyor. Böcekler, kurtçuklar, solucanlar derken sürüngenler görünmeye başlayacak. Artık ilkbaharın tüm göstergelerini çevremizde fark etmeye başlayacağız. Tabii büyük şehirlerde yaşayanlar için olabildiği kadar. 25 Mart o videosun Fasti Roma takvimi ve festivalleri adlı eserine göre de ilkbahar gün dönümü ve bahar ekinoksunun günü olarak veriliyor. Yarın yani 26 Mart'ta çaylak fırtınası var. Çaylak fırtınası bir tür avcı ve göçmen kuş olan çaylakların gelme zamanı öncesine denk gelen bir fırtına. Ayrıca fırtınanın çıkardığı sesten dolayı çaylak sesine benzetilerek bu ismin verildiğine inanılıyor. Doğa defterinde anlatıldığına göre aslında iki çaylak fırtınası var. Biri ilkbaharda çaylak kuşlarının gelişini, Diğeri ise sonbaharda gidişini haber veriyor. Çaylak, sık ve tiz ötüşlü bir kuş ve yırtıcı kuşların avlarını çalmasıyla ünlü bir kuş. Çaylak fırtınasının hikayesi böyle. Gelelim ilkbaharın öyküsüne. Milattan önce 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen ozan ve tarihçi Hesiodos'ta İşler ve Günler adlı eserinde ilkbaharı şöyle anlatıyor: Yaşamını günlerin gecelerin süresine uydur. Ta ki yıl sona erdiren edek dönüşünü. Ve bütün varlıkların anası toprak donansın yeniden türlü yemişlerle. Güneş dönmeye yüz tuttuktan sonra Zeus altmış kış gününü doldurunca. Büyük ayı Okeyanus'tan ayrılır ve karanlıklar içinden peril peril yükselir. O zaman atıl ışığa doğru Pandion'un kızı, ince keskin çığlıklı kırlangıç. Yeni bir bahar gelmiştir artık insanlara, asmanı bu da o gelmeden sırasıdır. Mitoloji demişken tarım ve bereket tanrıcısı Demeter ve Zeus'tan olan kızı Persephone'den de bahsedelim. Efsaneye göre Persephone, yeraltı tanrısı ve Zeus'un kardeşi Hades tarafından kaçırılır. Demeter kızını aramak için yollara düşer ancak onu hiçbir yerde bulamaz. Kaçırıldığını öğrenince Olimpos'tan kaçar, ıssız bir yere çekilir. Onun küsmesiyle toprağın bereketi kalmaz, insanlar kıtlık tehlikesine uğrarlar. Zeus, Hades'ten kızını geri ister ama başaramaz. Hades ile bir anlaşma yaparlar. Persephone'nin yılın üçte ikisini yani çiçek açma ve meyve zamanını annesi Demeter'in yanında, geri kalan üçte birini yani kışı da kocası Hades'in yanında geçirmesini kararlaştırırlar. Böylelikle toprağa yeniden bereket gelir. Persephone her yeryüzüne çıktığında Demeter yeryüzüne baharı getirir. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya program Nisan ayının ilk günü. Hem hak takvimini hem de 1 Nisan şakaları efsanesini konuşacağız. Programın biri İran Tebrizli, diğeri Azerbaycanlı, iki usta Kamança sanatçısı Arslan Hazreti ve İmamyar Hasanov'un düetinden bir bölümle kapatalım. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Altyazı